Günaydın. Change.org'da bugüne kadar engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak için birçok kampanya başlatıldı ve birçoğu başarıya ulaştı. Bugünkü ilk haberimizin amacı da engelleri kaldırmak. Muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı olan kampanya Sevinç Azaklı tarafından başlatılmış. Sevinç kampanyayı başlatmasının amacını Muğla Minas'ta taşımalı ve engelli öğrencilere verilen yemeğin Hala ihaleye çıkartılmamış olması olarak açıklıyor. Sevinç okulun şehir merkezine uzak olduğu için, dolayısıyla kendi kendilerine alışveriş yapma durumu da söz konusu olmayan engelli öğrencilerin olduğu için bu kampanyayı başlattığını söylüyor. Umarız diğer kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyada başarıya ulaşarak engelleri kaldırmaya yardımcı olur. Sırada hükümete yönelik başlatılmış bir kampanya var. Başlatan Murat Bilgin'in talebi seçsiz seçim sisteminin önümüzdeki seçimlerde kullanılmaması. Murat diyor ki en son yapılan seçimlerde sandık başında tutulan tutanaklardaki oyların partilere dağılımı ile resmi sonuçlar arasında tutarsızlık olması çok önemli bir nedendir. Hatta konuyla ilgili CHP'nin yüksek seçim kuruluna müracaatı dahi olmuştu diyor kendisi. Hatay'dan bir haberle devam edelim. Muhatapları Payas Belediye Başkan adayları olan kampanyanın talebi, Payas'a belediye başkanlığına talip olan adayların Payas halkının çözülmesini istedikleri sorunları ve görmek istedikleri hizmetleri, projeleri önemseyip kendi programlarına almaları. Kampanya başlatan Payas Kent Konseyi diyor ki, ''Yerel yönetimin önemini ve sorumluluğunu bilerek, vatandaşların yerel yönetimin işlerinin işleyiş ve yönetimine katılma hakkının uluslararası belgelerle kabul edilmiş.'' demokratik ilkelerden biri olduğunu düşünerek katılımı yüksek bir kentsel yönetişim modelini hedefleyerek bu beyannameyi Payas halkının Payas'ın sanayisiyle nüfusuyla hızla gelişen bir şehir olarak sosyal, kültürel, tarihsel, coğrafi, ekolojik, ekonomik değerleri ve birikimleriyle Birlikte yaşama alışkanlığını, kent kültürüne olan ilgisini arttırmak, yaşadığı şehrin sorunlarına duyarlı olmasını, hemşerilik bilincinin geliştirilmesini sağlamak için kentimizin bugünkü ve gelecekteki olası sorun ve ihtiyaçlarına dikkat çekecek bir dizi ortak öneri ve yaklaşımları yerel yönetici adaylarına sunuyoruz. Konsey ayrıca Payas halkına şu sözlerle sesleniyor. Siz değerli vatandaşlarımız, buraya atacağınız her imza, için ve yazacağınız öneriler için seçim beyannamesi oluşturulacaktır. Lütfen önerileriniz payas için olsun, siyasi ve kişisel mesajlar olmasın diyorlar bu kampanyada. Sıradaki haberimiz Marmaris'ten. Muhatabı Marmaris Belediye Başkanı Altuğ Akalan başlatmış. Altuğ'un talebi tematik park projesinde Marmaris halkına kulak verilmesi. Altuğ diyor ki, Amiral Orhan Aydın Spor Salonunun yanına yapılması düşünülen tematik parkın yerinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Projenin yapılması düşünüldüğü yer tüm Marmaris yaşayanlarının ortak malı olan kamusal bir alandır. Bu nedenle tüm Marmarislerin ortak yararına uygun şekilde kullanılmalıdır. Tematik park yapılması planlanan dönme dolap şehrin sürüyetiyle uyumsuz bir görüntü ortaya çıkartacaktır. Üstelik artacak olan trafik yoğunluğunun bölgede yaratacağı kargaşa ve gürültü mevcut spor alanının kalitesiyle birlikte tam karşısında bulunan huzur evini de olumsuz etkileyecektir. Talebimiz tematik parkın yapılacağı alana spor kenti Marmaris imajına uygun yeni spor alanlarının yaratılması ve mevcut spor sahalarının bakımının yapılması, geliştirilmesi, yetersiz olanların sayısının artırılarak her yaşta ve gelir düzeyinde Marmaris'te yaşayanların faydalanabileceği, yeşillendirilmiş basketbol sahası, voleybol sahası, kapalı tenis kortu, bisiklet, kaykay, paten rampalarının, yürüyüş yollarının, tırmanış duvarlarının, halat tırmanış atölyelerinin yapılabileceği, insanların faiz fiyat ödemeden çay içebilecekleri bir alan ortak arzumuzdur, diyorlar kendisi tematik park yerine. Kuşkusuz ülkemizde son günlerde en çok konuşulan konulardan biri ağaç kesimleri. Maalesef sıradaki haberimizin konusu da. Ağaç kesimi, ağaçların kesilmek istendiği yer ise bu defa Çanakkale. Kampanyanın muhatapları Başbakanlık, Orman ve Su İşleri Başbakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale İl Özel İdaresi. Kampanyayı başlatan Kaan Barış'ın talebi: "Kurşunlu Köyü Driniyor diyor. Bize yaşama hakkımızı verin. Kaan diyor ki, Kurşunlu Köyü Kaz Dağları eteklerinde. Hayvancılık ve tarımla geçinen yaklaşık 100 hanelik bir köydür. Burada yaşayan insanların makam sahibi tanıdıkları yoktur. Ama makam sahiplerinin de köylünün yaşama haklarını ellerinden alma hakları yoktur. Bir maden şirketi geldi atalarımızdan bize kalan ağaçlarımızı kesmeye biz bizim olan ağaçlarımızı köyümüzü satmayacağız. Bu kıyımı yıkımı durdurarak paranın rantın insan hayatından önemli olmadığını ispatlayacağız diyorlar kendileri. Ve muhatabı genel kurmay başkanlığı olan bir haberle devam edelim. Başlatan Halime Başoğulları. Talebi ise sadece subayların girebildiği ordu evi ve kampların az subaylara da açılması. Halime diyor ki ben bir az subay eşiyim bizim eşlerimiz de yaz kış demeden her yerde çeşitli zorluklarla çalıştı. Biz eşleri olarak çoğu zaman yalnız kaldık. Çocuklarımız babalarını pek görmedi. Örneğin Fenerbahçe ordu evinde tanıdığı vasıtasıyla kart çıkaran siviller... Bile girebilirken bizler giremiyoruz. Keza Bodrum kampına da giremiyoruz. Zaten birçok sosyal hakkımız verilmiyor. AKP hükümeti az subay özlük haklarına ilişkin yasayı senelerdir çıkarmıyor. Bu konuda çok mağduruz diyor Halime. Sıra bugünün son haberine geldi. Erdal Yıldırım tarafından başlatılmış muhatabı ise Sosyal Demokratlar. Erdal talebini şöyle dile getiriyor. Zorunlu dil dersleri kaldırılsın. Çocuklarınızı zorunlu din derslerine göndermeyin sözleriyle dile getiriyor. Erdal diyor ki Türkiye'de özellikle 12 Eylül faşist diktatörlüğüyle birlikte zorunlu hale getirilen din dersleri Alevi çocuklarını zor bir durumda bırakmaktadır. Bu konuyla ilgili Alevi toplumundan da yeterli duyarlılık gösterilmediği asimilasyona karşı güçlü karşı koşuşlar olmadığı da bir gerçektir. Ancak çok daha önemli bir gerçeklik var ki... O da şudur, zorunlu din dersleri sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevi olmayan ama kendisine sosyal demokrat, solcu, devrimci, sosyalist hatta komünist diyenler bugüne kadar zorunlu din derslerinin kaldırılması için bir şeyler söylemiş olabilirler. Ama kendi çocuklarını yine de din dersine göndermektedirler. İşte bu duruma son vermek için sadece Aleviler değil, yukarıda saydığım kesimlerde zorunlu din derslerine göndermemek için adım atmalıdırlar. Burada bir dipnot koyalım. Din dersleri ne kadar zorunlu? Zira velilerin dilekçe vermesiyle din dersi almamak mümkün diye biliyorum. Ancak din dersi almaları için çocukların üstünde baskı varsa tabii bu farklı ama aynı derecede önemli bir sorun. Evet, istediğiniz değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.